yani bu büyük günahlar çerçevesi içerisinde Kur'an'da çok ağır ifadelerle bahsedilen işte faiz alıp verenlerin Allah'a harp açmış gibi nitelendiği kabirden şeytan çarpmış gibi kalkacakları ifade edilen ve bunu işte faizde alışveriş gibi demeleri sebebiyle böyle olacakları bildirilen bir işlem faiz, riba peygamberimizin veda hacında bir kere daha yasaklığını ilan ettiği bir yapı ama bizlerin müslüman toplumların hayatına da giren işte müslüman fertlerin zihinlerinde ee, neresi faiz ee, sorularının oluşmasına e, oluşması noktasına gelen de bir hadise ee, Şimdi yani Kur'an perspektifiyle Rabbimizin çizdiği çerçeveyle e, bizim algılarımız arasındaki fark nasıl oluştu Kur'an neden bu kadar çok net ifadelerle ve ağır ifadelerle faizin yasak olduğunu bildiriyor İsterseniz oralardan başlayalım hocam Evet Bismillahirrahmanirrahim Allah'a şirk koşmak bir İnsan öldürmek iki Zina üç Faiz dört Evet Zinaya da inşallah bir programda şey yapacağız. İnşallah. Ee, bu sıralama çok önemli. Evet. Bu birinci notumuz olsun. İkinci notumuza gelince, Kur'an-ı Azimuşşan, allah Allahu Teala'nın mümin insanlara, bu sizin rehberiniz dediği bir kitaptır. Amin. Amin. Ee, bu kitaba bakıyoruz. Binlerce sene öncenin olaylarını anlatıyor. Biz rehberimiz dediğimiz bir kitapta Yusuf Aleyhisselam'ın kuyusu diye bir kuyuyu tarihten bir kuyu olarak göremeyiz. Evet. Böyle bir yan konudan örnek görelim herkes anlasın. Yani bize bir şey söylüyor. Bir şey söylüyor. Evet. Abi kardeş arasındaki çekişme demek ki Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim okuyacak herkesin dikkat etmesi gereken bir konu. Her abi evet. kardeşini kuyuya atar demek ki. Atabilir evet. Atabilir yani böyle bir vaka var. Evet. Atar niteliktedir insan. Evet. Bir baba peygamber de olsa evlatlar arasında sevgi denklemi kuramayabilir. Evet. Kurmakta zorlanabilir. Evet. Bunun bedelini de hayatı boyunca sıkıntı olarak görebilir. Bunu anlamıyorsak Yusuf evet. Aleyhisselam'ın kıssasını biz ya varmış yokmuş türünden dinleyebiliyorsak, çocuklarımıza kela olan masalını konuşur gibi Yusuf Aleyhisselam diye de bir hikaye anlatabiliyorsak, Kur'an-ı Kerimler aramızda anlaşılma problemi var demek evet. Arapça bilmek yetmiyor o zaman evet. Kur'anı anlamak. Evet. Kur'an-ı Kerim mesela Lut Aleyhisselama dair e, kavminin hikayelerinden bahsediyor. Evet. Şeni çirkin bir hikaye bu. Evet. Bunu biz vay be ne adi insanlar varmış diye anlıyorsak Kur'an anlamıyoruz demektir. Evet. İnsanoğlu bu hale düşebilir. Evet. Ve aynı insanız, aynı kulak, aynı ciğer, aynı kalplerle bizde insanız kıyamete kadar. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam'ın kavminin seviyesiz işini, oğlunun sorunu olarak kabul etmemiz lazım. Evet. Sağlık Bakanlığı veremi gömdü demek gibi bir olay değil bu hiçbir zaman. Evet. Bu insan bu. Sağlık Bakanlığı veremi tedavi etti der gibi diyemeyiz. İnsanın bünyesinde aç kalan, hasta olan her insan tekrar verem olur. Sağlık evet. Bakanlığı bunu kaldıramaz. Evet. Bünye bu hastalığı üretiyor gibi evet. kabul etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an-ı Azimuş'tan rafta bekler. Evet. Biz de bu sıkıntıları yani, çekeriz Tarih anlatır gibi e, Tarih değil Kur'an-ı e, Kerim tarih, tarih, tarih kitabı değil, değil insan kitabı gibi evet. görelim diyorum Şimdi tekrar e, Faize gelelim Kur'an-ı Azimuşcan Zinayı insan öldürmeyi Ve kumarı Yalan söylemeyi Böyle çirkin şeyleri anlatıyor Faizi de Çirkin şeylerden biri olarak anlatıyor evet. Ama Biraz önce işaret ettiğiniz gibi faizi anlatırken Kur'an-ı Kerim bir üslup kullanıyor. Evet. İnsan öldürmeye yönelik bir üslup değil bu. Evet. Yani insan öldürürken ki anlattığı büyük tehdit bu faiz konusunda adeta daha hafif kalıyor. Alimler buna çok dikkat etmişler. Evet. Yani faiz yemeği Allah'la peygamberiyle savaşmak olarak görüyor. Evet, yani... Diğer günahlara işaret ederken, ahiretteki tehdit, şöyle başınıza gökten azab iner gibi anlatırken, evet. Allah'la savaşmak kavramı bir süreklilik işaretidir öyle anlamak lazım orayı. Yani hakikaten Kur'an'daki o ifade neyi amaçlıyor? Neden öyle bir ifade yer almış Kur'an'da? yani şimdi mesela gerekiyor e, hocam. İnsan öldüren cehennemde evet. bunun cezasını görecek. Görecek diyor. evet. Faiz yiyene Allahla savaşmaya başladın diyor. Evet. Yani bu da gösteriyor ki faiz yiyenle e, haramlardan bir haramı işleyen arasında Çok büyük farklar var Faiz Bir birey olarak işlendiğinde Veya bir toplum olarak işlendiğinde Allah'ı karşına alıp Peygamberi karşına alıp Öbür cepheye geçmek gibi yorumlanıyor Kur'an-ı Kerim'de Evet Karşıya geçtin savaşıyorsun sen Tehset verici bir şey Ama mesela Zina işleyen. Faizden daha ağır bir günah olduğu halde zina. Evet. Çok daha çeni, çirkin bir günah olduğu halde. İşledin, battın, gittin gibi. Adeta uslubun bütününü bakıyorum. Hmm. Şimdi. İşledin, sen battın, helak oldun. Evet. Deniyor. Ahirette görürsün deniyor. Bereketsizlik geldi senin evine. Deniyor. Hayatın kaydı senin deniyor. Fakat... Birey faize bulaştığı zaman Allah'la savaşa başladın deniyor. Evet. Öbür cephenin adam oldun der gibi. Halbuki evet. faiz yiyince kafir olmuyor insan. Evet. Yani faiz verince. Evet. Buradan biz bir sonuç çıkarıyoruz. Faiz Müslüman toplumun karşı cepheye geçiş sinyalidir. Evet. Şeytan cephesine geçiş sinyalidir. Bu sinyalden dolayı da Camiler, Kur'an kursları veya diğer İslam adına simgeleşen şeyler... ...faizin resmileştiği bir ortamda toplumun İslam toplumu olmasına engel olmuyor. Yetmiyor. Yetmiyor. yetmiyor. Yani evet. cami bankayı örtemiyor. Evet. Faizci bir bankayı örtmeye yetmiyor. Evet. Bunun için bir İslam toplumunun stratejisinde zinasız bir toplum oluşmak, oluşturmak... Cinayet olmayan bir toplum oluşturmak bir hedef olduğu gibi faizsiz bir toplum diye de bir slogan oluşturulması ve o sloganın peşinden gidilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi e, takdir edersiniz ki. Ama sanki evet zinasız bir toplum. Buna herkes evet diyor evet da. Evet diyor da faizsiz bir toplum. Işte, sorunumuz burada sanki faiz doğal bir ihtiyaç halini ...almış gibi bir telakki... ...ortaya çıkıyor ki... ...felaket burada zaten başlıyor... Evet. ...git gide faiz... benimsen de... ...alternatifsiz bir... ...sorun gibi evet. karşımıza çıkıyor... ...buradan bir noktaya daha geleceğiz... Evet. Ee, ...Peygamber Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve ...hadis-i şeriflerinde faizin çok ağır yeri var... Evet. ...çok... ...hatta e, İbn-i Mace'deki bir hadis-i şerif... ...yani sahih olmadığı için... Böyle işte hadis bu filan gibi de ortaya çıkarmak istemiyorum bunu ama faiz yemeyi Kabe'nin dibinde zina etmek gibi yorumluyor. Allah yani zina değil ama evet. Kabe'nin dibinde. Evet, evet. Daha da şey ağır bir ifade var. Yani anasıyla zina etmek gibi. Allah Maazallah. Allah a. Bu ümmeti Muhammed'in korkunç bir afeti nasıl algılaması gerektiğini işaret ediyor. Evet. Bir başka uyarı, şimdi bu kadar tehlikeli bir durum madem bu, ne kadar bu boyuta ulaşacak? Biz o zaman kapılarımızı kapatırız. Faizci mahalle, faizsiz mahalle diye ayırırız. Der miyiz acaba? Derken bir, bir hadis mümkün daha. Mümkün mü acaba? Ha, mümkün mü? Bir hadis daha. Çok bugünkü teknolojiyle, bilimle anlaşılacak bir söz söylüyor Efendimiz. Bir duman olup ...dumanı sizi etkileyecek... faiz evet, diyor. Evet. Yani o zamanki sahabeler Allah Allah... ...faizciler ateş yakacak da... ...biz de etrafında ısınacağız mı diye... ...belki anlamışlardır. Evet. Ama şimdi biz çok iyi anlıyoruz ki... ...soluduğunuz havanın molekülü kadar... ...içinize sızacak demek evet. ki. Yani nitekim... E, ...ekmek yiyorsun... ...ekmekte faiz payı veriyorsun. Fırıncı, evet. ekmeği... ...işte unu krediyle almış vesaire... ...artık nasılsa... Bir şekilde... Faizsiz bir gün, faizsiz bir toplum, faizsiz bir ortamın adeta imkansızlığına işaret ediyor. Acaba o zihin manasında Müslümanların e, faizi zina kadar eşet bir şey olarak görmemelerinin altında e, böyle bir hani damarlara nüfuz eden, soluduğumuz havaya nüfuz eden. Faizin e, reddedilememesi, yani dışlanamaması, ondan kurtulamamak e, gibi bir zorluk mu söz konusu? Ona şimdi, evet. bir, bir maddede onu açacaktım. Evet, evet. Çok güzel e, ön hazırlık yapmış oldunuz buna. Şimdi eğer Allah, tekrar zinaya dönelim, zina hakkında çok ağır tehditler, uyarılar yapıyorsa... Bu uyarının ağırlığı kadar da iç bünyemde istidat koymuştur buna. Evet. Yani Hı? ona yönelme e, potansiyeli var. Evet yani insan olarak benim iç potansiyelim, yapım, karakterim zinaya düşmeye müsait olduğu için bu tehdidi yapıyor. Evet. Hiç yani bir... cinsel şeyler var, yönelimler var. Yönelimler var. Insan... var. O, o öyle bir günah alanına da sirayet edebilir. Yani bana Allah bu kadar tehdit yapıyorsa, evet. bir gerçekten dolayı bunu yapıyor, evet. bir vakadan dolayı yapıyor. Hiçbir anne Ağustos ayında İstanbul'da sokağa çıkan çocuğuna üşürsün yavrum aman palton al nasihat yapmaz herhalde. Tabii ki. Evet. Yaparsa annenin aklından şüphe edilir. Ne evet. üşümesi bu? Evet. Yani nasihat kime, kime yapılır? hangi ortamda hangi riske düşecekse ona nasıl adapte evet, evet. Burada zina açısından bunu ele aldık. Mesela biz bu zinayı bir kenara koyalım. Bu çok iyi anlaşılır diye zinadan örnek veriyorum. faizi Allahu Teala neden bu kadar öne çıkarıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda konuşması yaptığını söylüyor. Bir dahaki yıl sizinle yokum ben burada diyor. Evet. Son sözlerimdir diyor. ...hikmetiyle herhalde... ...beş vakit namazı ihmal etmeyin demesi lazım... Evet. ...ramazan orucunu dikkat edin demesi lazım... Evet. ...mesela haccı ben ilk defa yaptım... ...aman seneye siz de muhakkak gelin diye... ...beni burada hatırlayın... ...haçta demesi... ...mesela bir duygusal olarak biz böyle evet, evet. düşünürüz... Beklenebilir. ...beklenebilir... ...bakıyoruz şirkten söz ediyor... ...kan davasından söz ediyor... ...insan öldürmekten söz evet. ediyor... ...Müslümanın Müslümanın boynunu vurma tehlikesinden evet. korktuğunu söylüyor... ...yani evet... Oturup Yaşıyoruz besin, maalesef. besin o bölümünü her gün evet. sabahleyin evden çıkarken bir kere okusak mı diyorum. Değil anne. mi? Irk ayrımından söz ediyor. Söz ediyor. Sonra da faizi ayaklarımın altına aldım. Evet, evet. Halbuki kaldırdım dediği daha önceki bir olaydı. Tamam zaten Müslümanlar faiz haramdır demişler. Ayeti dinlemişlerdi. Evet. Ama Ömer bin Hattab'ın basiretine bakıyoruz. Yahu bu faiz en son gelen yasaklardan biri. Allah-u Teala'nın da büyük imtihanları var korkuyorum diyor. Evet, evet. Çünkü bu en son geldi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok az bir zaman önce, bir iki ay önce, vefatından bir iki ay önce inmiş faizin en son ayeti. Evet. E, bu gösteriyor ki, ashab-ı kiramdan itibaren, ümmeti Muhammed'in teyakkuzda olması gereken bir konu. Evet. Bu teyakkuzda olmanın da, işte zina örneğinden olduğumuz, nasıl insanda, ...işte zinaya düşebilecek bir risk var... ...aman herkes dikkat etsin... ...tesettüründen... ...temasa varıncaya kadar her şeyde dikkat etsin... ...diyorsak eğer... Evet. ...aynı şekilde... ...faize karşı da Müslümanın... ...teyakkuzda olması lazım... Evet. ...bir Bu, de belki şu hocam... ...yani şimdi... ...faiz... ...hani teneffüsle solunabilecek... ...ya da tozundan etkilenebilecek kadar... Sirayet imkanı olan bir toplumsal hastalık Hastalık. Yani onun içinde belki bu kadar teyakkuz şeyi söz konusu peygamberimiz tarafından. Ve Salallahu. Evet. evet Bu bir şeye daha dikkat ediyoruz. mesela zinayı söz ederken ayetler hadisler. Evet. Zina yapan ve yapılan bitti günah evet. olarak müthiş bir tehdit var. Ama hadisler hep zinacı zinacı diye bir kavram kullanıyor. Geliyoruz faize. Evet. Faiz alan, veren, o işte sekreter yapan, parayı taşıyan, imza atan, noterliğini yapan... ...hepsine toptan lanet var. Evet. Bu da çok büyük bir fark ama. Büyük bir fark, evet. Halbuki mesela zina yapanın işte ona elbise satan şu bu filan diye lanet sıralaması yapmıyor. Yapmıyor. Artı ve eksiye lanet ediyor... Yani, zina, yani o da belki faizin Yani sosyalleşme değil mi? Belki de faizi doğuran Şeylerden biri zina evet. Zina ağırlıkta Faizden ağır hacim olarak evet. Ama lokal Bir suç faiz evet. Lokal bir incelemeyi gerektiriyor Sonuç olarak Doğru. ama faize Geliyoruz müslümanlar Dükkanlarını kiraya vermeleri Gerekiyor bankalara evet. Dolayısıyla Kiraya verene bir lanet var Allah Allah Faizci zengin muhakkak sekreter kullanacak O sekretere lanet var evet. Lanet böyle dal gibi lanet iniyor Ve çok enteresan 1 milyon dolar faiz veriyor A zengini B senayicisi bunu alıyor C sekreteri e, Burada sekreterlik yapıyor D kasiyerlik yapıyor E taşımacılığı yapıyor Gökten lanet hepsine iniyor. Hocam yani bu enteresan bir şey. Bu lanetin bu kadar yaygın e, olması, yani nereden, hangi şeyden e, yani bu e, buraya geleceğim. Var, evet. Çünkü toplum ne münkerini kaybettiği için faiz ortada durabiliyor. Evet. Yani, e, mesela. Filan bankaya lanet ediyor Müslümanlar, ama orada çalışana lanet etmiyorlar. Hadis evet. onlara da ona da lanet ediyor. Evet. Faiz Hadiste alan. Hadiste var değil mi bu? Hadis şey. sahih hadis evet. şerifte. Evet. Sahih evet. hadis şerifte. İki bunu, da, bunu, bunu ben genellikle bilinmediğini düşündüğüm için. Hocam bilinmek düştüm. istenmiyor. Nasıl olsa bankacı Yahudi lanet olsun ona denip geçiştiriliyor. Evet. Yahudi'nin yanında anası babası Müslüman birisi çalışıyor. Evet. Mesela evet. çok basit bir misal hocam Gençlere soruyorum nerede okuyorsun Ekonomi işletmeciliği diyor evet. İş alanın neresi senin diyorum Evet. Bankalar Annem baban hiç sana demedi mi yavrum Sen nerede rızık bulacaksın Bu bölümde okuyorsun Çok önemli bir sorun bu hocam Tabii. E, Evet Şimdi bir mazeret İslami bankalarda da çalışabilirim hmm. Diye bir şey var yani, alanı. Yüzde kaç bu ihtimal Evet. Türkiye'de paranın %6'sını İslami denen bankalar, onların da ne kadar İslami olduğu, evet. ne kadar İslami oldukları... O da, da bir süzme yapmak lazım. O İslami'nin ne kadarı aslında İslami olmadığı halde Müslümanların bu duygularını kullanıyor. Yani bugün para %3, %3,5 civarında eğer verilerde ciddi bir değişik yoksa, halal haram standartlarında gelip gidiyor insanların elinde. E burada yüzde kaç memur çalışan kullanılacak ki? Yani bu faizi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bu kadar geniş bir perspektiften ele alıyor. Ama Müslümanlar bunu Yahudi İstanbul'da banka açtı olarak bakıyorlar. Evet. Hayır Yahudi banka açtı değil İslam toplumu faize kapılarını açtı. Afet buradan başladı. Evet. Dolayısıyla lanet... Sadece faiz veren Yahudi faiz alan borçlu Müslüman'a inmiyor. Lanet o on binlerce çalışanla ilişki içinde olanla topluca iniyor. Evet. Bu kadar lanetli insanların e, bulunduğu bir toplumda peygamber laneti bu. Evet. Sıradan bir Allah belanı versin diyen kazazedeni evet. laneti değil bu. Evet. Ki lanet lanettir ayrı bir konu ama bu peygamber laneti. Bir de bakıyoruz alkolde de. ...şaraba üzüm verene filan lanet var. Evet. Yani Ama orada da lanet sınırlaması biraz daha dar. Evet. Yani işte o fabrikaya malzeme satan filan vesaire... ...üç dört kişiyle sınırlı lanet... ...toplumsal hale geliyor faizde. Evet. Bu da ümmeti Muhammed... ...bireysel olarak değil... ...toplum olarak faize cephe açmadıkça... ...bu beladan kurtulamayacağı ortaya çıkıyor. Müthiş bir şey. Yani hocaların kürsülerde anlatmasıyla... ...faiz önlenemez. Çünkü para... ...maddi menfaat çok büyük bir hırs. Çok büyük bir hırs. Bu hırsı hocaların... şeyh efendilerin nasihati kapatamaz. Müslümanlar... ...namus konusundaki hassasiyetlerini... ...para namusunda da... ...göstermek zorundalar. Paranın da namuslusu ve namussuzu var demek ki. Evet. Yani faiz namussuz paradır. Evet. Nasıl veledi zina diye bir kavram kullanıyorlar Toplumda adi Kazanılan krediyle şununla bununla gelen Para da namusu iffeti Olmayan nikahsız paradır Dolayısıyla bir köyde Edepsizlik yapmayın köyümüzde Diye köyün efendileri Refleks gösteriyorlarsa ki Bu müslümanlık gereği Aynı şekilde efendi sen bu parayı Nereden buldun ya niye sana verdiler de Bize vermiyorlar bu borcu Hocam peki yani bu Zina konusundaki hassasiyetimiz niye faiz konusunda olmadı, oluşmadı? Şimdi sürekli zina ile bir benzetme yapıyorum evet, dikkat evet. ederseniz <gülüyor> ama sonunda şu noktaya geleceğim. Evet. Hadis-i şerifler, hadis-i şerifler karşılaştırma yaparken hep zina eden, Kabe'nin dibinde zina eden, Hı. anasıyla zina eden diye bir nokta getiriyor. Orada bile, o zaman bile... Heh. Zina çok benim... şey Fahiş bir yani, evet. Ama neticede demek ki faiz Duman olup burnumuzdan girdikten sonra Zina da mübahlaşacak Sonunda zaten evet. Yani faiz En çirkin haram olarak Allah'la savaşma haramı olarak Bir tür mübahlaşmaya Doğru kaydırıldıysa Zinanın yönü zaten açıldı demektir evet. Ki Gördüğümüz süreçte Yavaş yavaş zinaya karşı refleksimiz de işte gençtirler, mençtirler edebiyatıyla kayboluyor. Zina konusunu da konuşacağız bir başka programda. Orada da diyecektim yani mesela bir İslam toplumunda zinanın suç olmaması nasıl bir şey gibi. Yani oralardan geliyoruz. Yani toplumsal olarak duyarlılık. Yırtık, ha. Hocam yırtık ister aşağıdan başlasın ister yukarıdan evet. başlasın çorap sökülüyor. Evet. Çorap sökülüyor. Birbirini etkiliyor. Ama hadisi şerifler faiz konusunda gayet hassasiyet gösteriyor. Evet. Ee, bu hassasiyeti zafiyet olarak e, bir kenara bıraktığı zaman Müslüman içki beraberinde geliyor, kumar beraberinde geliyor. E, kumar Mesela bütün dünyada belli ülkelerde zaten yasak. Şurada burada ancak kumar oynayabilirsin. Kanunlar kontrol altına almaya çalışıyor. Ee, zina belli toplumlarda işte itiraz ederse bir taraf suç haline geliyor evet. zaten. Ama İslam daha geniş bir daireden kontrol altına alıyor insan nefsini. Bu geniş daire diğer beşeri sistemlerde yasak değil. İslam bunu yasaklıyor. Müslümanlar ...hacca gittiğin halde... ...sen bu dükkanı bankaya nasıl kiraya verdin diye... ...birbirlerine ne anil münker yapmadığı sürece... ...zina eden gençlere de... ...on sene sonra dokunmayacaklar demektir. Alkollü düğüne de müdahale etmeyecekler demektir. O... ...hafif hafif küllenmeye başlamıştı. Günah alanı genişliyor. Günah değil. alanı genişliyor. Geniş daire. Evet. Kayboldu. Orta dairede kaldığı için mesela filanca günah... Ona dokunulmuyor. Evet. Bir e, açıdan daha faizi ele alalım isterseniz. Hocam e, kısa bir ara vermemiz lazım. Tamam. Bir de ben bu e, lanet konusu yani bir Müslüman toplumun çok geniş anlamda bir e, lanetle ilişkisinden söz ediyoruz. Evet. Yani bu gerçekten nasıl bir şey? Yani Müslüman bu lanetle lanetin mesela kendi üzerine düşen payı peygamber lanetinin kendi üzerine düşen payı üzerinde niye duyarsız hale geldi yani bu, bu da benim çok şey yaptığım yani üzerinde durulması gereken bir konu. Ee, çok önemli evet. vaktimiz bitti mi hocam? Şimdi bu yani çok bir kısa hara ayrıntı. Faiz lazım. sadece bankadaki işlemin adı değil asıl faiz kuyumcudadır. Evet. Ona da evet. değinmemiz lazım. Evet faiz riba ilişkisi vesaire gibi konulara inşallah kısa bir aradan sonra devam edelim. İnşallah. Bizden ayrılmayın değerli dinleyiciler. Az sonra birlikte olacağız. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla faizi konuşuyoruz. Evet hocam bu lanet konusu duyarlıdır Müslüman toplum hocam yani laneti paylaşıyor e, bir halde olmak e, eminim ki izeti nefsin'e dokunacak bir toplumu yani siz de zaten e, izeti nefsin'e dokunsun farkında olsun. Ee, gibi bir şeyle Can alıcı ha. noktası bu Evet yani benzetmeli yani Peygamberimiz bunu söylemiş ee, sallallahu yani Kur'an'da sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da e, kabrinden şeytan çarpmış gibi kalkar ee, Allah'a harca cehenneme olur. cehenneme gitmeden, Evet. kabirden kalkarken başlıyor. Evet. Yani bir de normalleşme var değil mi orada? Yani değil, alışveriş gibidir faiz. Yani demek ki Müslümanın kafasında alışverişle faiz birbirine karıştığı bir durum söz konusu oluyor. Yani işte Nasıl bir şey o Nasıl bir toplumsal dönüşüm demek o Yani Müslüman nasıl farkına Varmalı bu lanetin ee, Yani hakikaten çok hassas Bir konu bu yani Mesela ya bana faiz Bir şekilde dokundu Ve ben o Allah'a Harbaçmış olmanın sınırlarına Doğru gittim Ne kadar korkunç bir şey bu yani Ve çok önemli bir nokta hocam Fukaha Allah'ın Allah rahmet eylesin. İki konuda fetva da çok zorlanarak fetva verirler. Biri kadın namusu ile ilgili iffetle ilgili, yani haramı hep gözün önünde tutarak çok kırmızı çizgilerde konuşulur. Mesela bu zina mıdır, nikah sahih midir, tarak var mıdır, yok mudur konularında kırk yararlar kılı denirindeyse yani, yani. iki faiz konusu. Evet. Ne yazık ki e, şimdi ki işte bizim zamanımızda e, insanlara din adına yön verenler bunu en kolay konular haline getirdiler. Maalesef. Yani, yani şimdi bundan önceki fukaha Yani fetva çıkar. Bir fetva, bulunur. Zaten insanlar buluncaya kadar fetvayı arıyorlar. Arıyorlar. Şimdi bakıyorsun eski fukaha ...bu talak vaki olmuş mudur... ...olmamış mıdır dedi. Olmuştur muhakkak... ...olmamışından pay arıyor. Evet. Şimdi ise... ...olmamıştır, İbn-i Teymiye şöyle demiştir... ...filan... E, ...olmuşluğuna küçük bir pay bırakılıyor. Evet. Halbuki talak demek... ...nikah demek... Ciddi. ...tavizin mümkün olmadığı alan demek. Evet. Ciddisi de ciddidir, şakası da Şakası ciddi. ciddi, ciddisi şaka... ...bunda oyun yok. Evet. Yani vevali üstüme falan diyemezsin. Evet. ...faizde de aynı şey ...yani var. orada herkesin titiz olması gereken bir alan... ...erkeğin, kadının... ...kadın, erkek evet. titiz, olacak. titiz olacak... ...faizde de aynı hassasiyet olacak... ...şimdi bakıyoruz mesela... ...basit bir kredi konusu... Evet. ...faiz Müslüman alabilir mi? ...ölümcül şartlarda alabilir... ...verebilir, hiçbir sakıncası yok... ...nedir bu ölümcül şartlar... ...iki senedir İstanbul'da köprünün altında yaşıyor insan... Evet. ...hanımı doğum yapacak... ...ev yok, park yok... ...böyle bir adama kredi verirler mi bilmiyorum ama... ...bu kredi <gülüyor> alabilir bankadan... <gülüyor> evet. ...şimdi fukaha'nın... E, ...üç asır önceki fetvası bu... Evet. ...buna zaruret diyor fukaha... Evet. ...şimdi bakıyoruz... ...adamın e, evi yokmuş diyor... ...kirada bir sıkıntı var mı yok... ...kira tazminatı alıyor zaten... Evet. ...ev olmamak açlık nedeni değil ki... ...dünyanın büyük bölümü kirada yaşıyor... ...evet... Yani bu çok önemli bir sorun. Bakıyoruz ki... Yani zaruretin kapsamını tayinde esnemeler olmuş. Yani Kur'an'ımızın ve hadisi şeriflerin ölümcül gördüğü bir konuyu... Evet. E, ...din adına ortaya çıkarılmış, çıkmış, işte bir sebeple Allah'ın öne çıkardığı insanlar... Ve ...normal konular gibi, abdest konusu gibi, taharet konusu gibi görebiliyorlar. Evet. Bu da büyük bir afet. Büyük evet. bir afet Ben burada izin verirseniz hocam bu Lanet kavramına girmeden evet. Fıkıh olarak çok önemli bir konuya gireceğim Faiz bizim dinimizde iki konuda ele alınıyor Birincisi Parayı Zamanla değerlendirme Yani Para e, Bugün bir Ayın biri diyelim Ayın on ikisine kadar şu kadar para eder Benim param hmm. Evet. Kredi budur aslında Zamanla parayı Zamanla fiyatlandırmak ha. Zamanı fiyatlandırmak Mesela bugün e, size 100 lira verip 10 dakika sonra geri alan 100 lira geri alıyor Yarın verirsen 101 lira ver bunu diyor evet. Paraya zamanın fiyatını ilave etmeye evet. faiz diyoruz Ama evet. bu faize nesiye geciktirme, örtleme faizi deniyor Bu bir faiz çeşidi Genelde faiz deyince bunu anlıyoruz biz. Evet. İşte bankaların yaptığı işlem evet, gibi. Evet. Bu doğru. Konuştuğumuz her şey bunun için geçerli zaten. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin, fıkhın ele aldığı bir faiz çeşidi daha var. Hangisi hocam? Altın ve gümüş. Evet. Bir de temel gıda maddeleri dediğimiz şeylerde değerlendirme, aynı cins üzerinden farklı yapıldığı zaman da alıp verişlerde faiz söz konusudur. Mesela bir ton buğdayı, bir ton 100 kilo buğdayla değiştiremezsin. Evet. Bir ton buğday, tahıl Aynen. maddesi, gıda maddesi, mesela çiftçi bir ton buğday alıyor arkadaşından. Evet. Bir ton 75 kilo olarak geri verirsin bunu dediği an bu faizdir. Faize giriyor. Evet. Sadece para faizi söz konusu değil. Genelde bunu anlatmakta Cins zorluk farkı, çekiyor. Cins farkı, kalite farkı Velev ki kalite farkı olsun Fa Tahıl maddesini satacaksın e, Parayla yenisini, yenisini alacaksın, alacaksın. Evet. Bu ciddi bir faiz evet. Bilhassa tarımla uğraşan kardeşlerimizde bu sıkıntı var evet. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh, Bir salkım e, kaliteli hurma karşılığında Üç salkım Ben böyle anlaşılacak hı. olarak vereyim Değiş tokuş yapıyor Efendimiz bunu göre ne yaptın sen diyor ...adis hurmadan üç salgın verdim... ...bir salgım aldım ya Resulallah diyor... Yani hmm. ...üç kilo verdim hmm. bir kilo aldım... ...faiz bu geri ver bunu diyor... Evet. Yani bu ...kalite farkı sorusunu orada... ...kalite şey farkı... Evet. Evet. ...çok önemli bir nokta... ...iki... Evet. ...altın ve gümüşte... Evet. ...altın ve gümüş... ...gümüş pek kullanılan ...özellikle altında yani sarrafların sattığı altında... ...iki şey çok önemli... ...eski bilezik... 100 gram eski bileziği verip, iyi bilezikten 95 gram almak haramdır. Hmm. Ne yapacağız? 100 gramı satacağız kuyumcuya. 95 yani Parasıyla parası alacağız. Evet. 100 gram bilezik verip, 95 gram alamazsın. Hmm. Kuyumcular açısından çok önemli bir konu bu. Evet. İki, çok önemli bir faiz konusu daha, kuyumcular nakit satmak zorundadır. Hmm, altın ve gümüşte taksit yoktur evet, evet Ben bunu sanki mübalağaymış gibi anlatayım ama mübalağa değil ee, Ben gittim iki tane bilezik aldım kızıma Kuyumcuya dedim ki yanında nakit yok çocukla göndereyim sana bu parayı dedim Bu evet. bile caiz değil evet, anla, Orada alışveriş anla. bitecek evet. Orada alışveriş bitecek Böyle bir e, altın ve gümüşün hassasiyeti var Bunda faiz dosyasında ele alınması gerekiyor. Evet. Bunun için kuyumcu kardeşlerimize diyoruz ki ne olursunuz abdesti öğrendiğiniz gibi, guslu öğrendiğiniz gibi bir günlüğüne bir hoca efendinin dizinin dibine oturun ya da bir ilmi halden kuyumcu fıkhı diye bir fıkıh öğrenin. Çok güzel. Kuyumcu Çok fıkhı güzel. muhakkak <gülüyor> öğrenilmesi lazım. Nasıl evet. kasaplığın bir fıkhı var. Hayvanın evet. yenmez yerlerini biliyorsun. Tabii. Nasıl kesilir biliyorsun. Yani herkesin Kuş... bir fıkı var. Herkesin, ama özellikle kuyumculuk bakkallıkla aynı değil. Evet. Kıyamet günü vebalden kurtulmak istiyorsa kuyumcu. Yani şöyle var. bir şey bu. Herkesin bir fıkı var. Yani herkes fıkını öğrenmeli. O bakımda şüphesiz. Ben kuyumcu değilim. Benim fıkım yok gibi de bakmamak lazım. Hayır. Ama evet. özellikle e, kuyumcuyu birinci dereceden ilgilendiren evet. bir fıkı bu. Evet. Çünkü neden? Ee, Anadolu'da kiraz e, yetiştirip insanlara satan birisinin bilmemesinde sakınca yok bunu. Evet. Zaten hayatında bir defa bir e, kızının nişanında gidecek bir yüzük alacak evet. oradan ona o kadar lazım. Ama, Ama kuyumcu, kiraz üreteninde kirazcının fıkhı evet, var değil mi? Kiraz <gülüyor> üreten de bu ilacı kullanmak <gülüyor> caiz mi? Evet. Şimdi bir gün ya bir da altına mesela küçük kirazları koyup üstüne Napolyon kirazı yok, koymak O hadi tüccar mantıydı. <gülüyor> tüccar sorunu değil. Evet. Bugün isterseniz evet, bir hatıra da, anlatayım. Buyurun. Konunun da ağırlığını biraz hafifletelim. Bir gün e, yer ismi vermeyelim. E, alınmasın kimse. Bir yerde e, dersten sonra dediler ki hocam buyurun bir ziyarete gidelim. Gittik. Gittiğimiz ev e, kiraz yetiştiren bir Müslüman'ın evet. evi. ...gitti bahçeden kirazlar topladı... ...hakikaten ceviz gibi şeyler mübarek... ...çok güzel... ...bir şey dikkatimi çekti... ...kirazlar ikiz ikiz gibi birbirine yapışıklar... Evet. Yani. Hmm. ...ben de... ...beni buldu mu insanlar bedava hoca diye... ...istediği kadar soruyorlar... <gülüyor> ...ben de hazır çiftçiyi <gülüyor> bir şey buldum... Yapıştırın hocam, <gülüyor> ...ücret edavidir sorular diye... ...maazallah... ...dini cete tabi değil <gülüyor> evet. ...ama... E, ...sorsunlar bir zarar yok... ...ben de dedim ki kusura bakmadım ...bir iki sorusun buyur hocam dedi... ...kiraz hakkında bana sor sen dedi... ...güzel... ...dedim ki bu kirazlar böyle insan yanağı gibi yapışık oluyor bazen dedim... Hı -hı. ...evet dedi ikizleniyorlar dedi... ...bu neden oluyor dedim... ...benim hoşuma gidiyor dedim... ...birinde böyle attım mı iki kiraz yemiş oluyorum... <gülüyor> ...zevk veriyor bana dedim... ...dedi hocam dedi... ...biz dedi kiraz... ...çok büyüsün diye, iyi büyüsün diye... ...hormon atıyoruz dedi, evet. belli ilaç atıyoruz dedi... ...biraz fazla kaçınca dedi... ...kirazlar kuduruyor dedi... Evet. ...çok büyüyorlar tamam, dedi... Tamam. ...insan gibi ikiz oluyorlar bu sefer... Daha dedi. Daha kudurmuş çilek görüyoruz mesela <gülüyor> yani... <gülüyor> ...dedim... ...peki ziraat mühendisi... ...bunu görünce ne diyor... ...uyarıyor dedi, fazla ilaç kullandınız... Hmm. ...fazla hormon kullandınız diyor dedi... ...o zaman dedim... ...sen satarken kasadan bunları çıkar... Evet. E dedi niye çıkaracağım hocam asas kiloyonlar yapıyor dedi. Evet. Ama dedim bak sana ziraat ürününde kullanılması sakıncalı düzeyde mal kullandığın uyarılıyor. Evet. Bu kirazı kudurttuğuna göre insanın böbreğine zarar verecek demek ki. Ya. Çünkü bu kiraz hemen kana karıştığı söylenen, evet. işte zayıflattığı söylenen kan olduğu aspirinden iyi diyorlar kiraz için. Evet. E ben de şifalı diye onu yiyorum Durdu durdu hocam sen o zaman Bana kiraz üretme diyorsun dedi hmm. O zaman üretme dedim Elma üret dedim O daha zehirli dedi O zaman ona da dikkat et dedim Sonra orada da... işte böyle şeylerle geliyor Yani hani sizi zaruret Şeyine e, evet. sokan değil Hocayı mi? sıkıştırmaya ha. çalışıyor evet. Ben de ona dedim ki bana ziraat müdürlüğünden sakıncası yok diye yazı getir. Ben de altına dinen de sakıncası yok diyeceğim dedim. Evet. Yazmazlar öyle bir yazı dedi. Evet. He, o zaman hiçbir hoca da buna yazı yazamaz dedim. Evet. Hiçbir hoca da yazamaz. Şimdi bunu niye örnek verdim hocam? Orada ben oturdum. Tarımda da bir fıkıh olduğunu söyledim. Evet. İki saatime mal oldu ama dinlekler Allah razı olsun. Çok not güzel, tuttular. Çok güzel. Yani tarımda nelere dikkat etmek lazım vesaire filan. Onlar bu sefer gübre caiz mi diye bir sürü sorular sordular. Hepsine bildiğim kadarıyla cevap verdim. Dediler hatta topladım İstanbul'a gelelimize ders ver dediler. Tamam dedim ama henüz gelmediler. Bir altın olukta da bir tarımda tarım fıkhı diye bir şey açalım hocam sayfalar. Hocam açalım. Evet inşallah. Asıl asıl insanın gıdası bir ders hatırlarsanız konuşmuştuk yani... ...kafirlerin tehlikesinden söz ederken Allah bize... Evet. ...onlar bir yerde iktidar olduklarında... Ya, evet. ...insan tarımını... Evet, ...ve nesli bozarlar... ...ekini ve nesli bozarlar... E, ...bu diyor. iki şey demek ki bizim öncelikle öğrenmemiz tabii, gereken tabii, şey... Tabii. ...çiftçi kardeşlerimiz... ...insanlığa en büyük hizmeti yapıyorlar aslında... Evet. ...bir gün... Veya bir ay boykot etseler çalışmayı çiftçiler İstanbul'da biz açtan ölürüz hocam. Aynen doğru. Yani doğru. bir gün ineklerin sütünü sağmıyoruz deseler gitti çocuklarımız Bir gün genişçe bu konuyu şey alalım inşallah Yani ziraat hocam. fıkı diye bir fıkı evet, yapalım hocam. Yapalım Hiçbir bir sakıncası yok. Aynen, aynen. Ama e, buraya a, tabi konu konuyu açıyor. açıyor. E, bana bir arkadaş dedi ki Ahmet abi ekiziyorum dedi çok konu dağıtıyor dedi. Ben, <gülüyor> ben de dedim ki çok dua ediyorum dedim. Evet. Beni rahatlatıyor evet, dedim. Ee, yani, esasen tabi açmak lazım. Böyle, açmak lazım e, hocam. Bir e, kitap okur gibi konuşma olmuyor ama tabii. E, bunların da bilinmesi gerekiyor. Yani biz bazen dağıttığımız konu bir başka yerde zihin açıcı oluyor. Yok, yok radyoda evet. böyle olmalı evet. hocam. Şimdi burada tekrar toparlayayım hocam. Yani evet. Faiz. Evet. Filan Yahudinin veya Yahudi kafalının açtığı bankadaki para alıp vermedir. Evet. Kredi budur, borç almak budur veya benzeri şeylerdir. Evet. Bir. 2 çok dikkat etmemiz gereken e, bir husus altın ve gümüşün satışında faiz kokuan ciddi riskler var. Kuyumcu kardeşlerimiz aman Allah'tan korkup bir bilen fıkıh bilen birisinin önüne oturup ya da ticaret ilmi ilmihal var evet. Erkan Yayınlarında Erkam yayınları. hazırlanmıştı. Evet. O oradan meseleleri yani bir, okusunlar. Bir kere başucu kitabı gibi durması lazım Yani Öyle orada bir... vergi levhası gibi durmadıkça evet. e, biz vebalden kurtaramayız. Evet. Vergi levhasının yanına hem de onu koymalı. Aynen, evet. Koymalı. Yani pek çok kuyumcu kardeşimiz ben o zaman bırakayım bu kuyumculuğu dediler. Bırak dedim. Cehennemden daha kötü olmaz ya senin dünyadaki sıkıntın. Evet. Yani bırakıp başka ticarete geçen de oldu. Ben bunu yapamam hocam, edemem. Ee, bu diye. titizliği gösteremem. Gösteremiyorsan bırak o zaman. Evet. Ee, mesela buna bankaların faiz e, bankalar faizsiz de olsalar altın hesabı devi hesap açıyorlar. açıyorlar. Orada bu sıkıntı var. Evet. Mesela kredi kartıyla e, banka kredi kartıyla satın almak mümkün değil. Kredi kartıyla Altın, gümüş almak mümkün değil. Çünkü bu borç hikayesine giriyor. Evet. Kredi kartı nedir? Bugün e, alıyorum. 30 gün, 40 gün sonra, 45 gün sonra evet, ödüyorum. Evet. Kredi kartı eğer anında bankadan onun hesabına geçiyorsa caiz olabilir. Evet. Kredi kartlarını iki türlü kullanacağız. Yani, yani bir bu, e, havale gibi. Evet, banka e, şey, altın hesabı açanların da oturup altın fıkhını... Ney mi hocam? Yani yani herhalde onlar soruyorlardır evet. ama bazı İslami Güya bankalar, İslam'dan başka her şey var, İslam'da yok gibi uyguluyor. Yani Müslümanların bu konudaki hassasiyetini kullanıyorlar. Evet. Dolayısıyla altın üzerinden alışverişler çok büyük vebal ihtimali taşıyor. Bu önemli. Evet. Ee, altın hesabı çok önemli. Biz fukahanın e, bu konudaki ölçülerini uyguluyoruz diye teminat ...veriyor mu vermiyor mu banka... Evet. Çok, ...bir kere sormuştuk diye bir şey yok... Evet. ...hangi hoca veriyorsa... ...hangi danışma kurulundan bu izni alıyorlarsa... ...onu da lütfen bilelim... Evet. ...yani onu da bilelim... ...artı bir e, önemli hususta... ...tarım maddeleri... ...buğday, arpa, e, hurma... ...ve benzeri şeylerde... fukanın bir bölümünü esas alarak... E, ...tarımda olan... E, ...tartılarak satılan her şeyde belki... ...verdiğinin aynısını almak vardır... ...evet... ...çok basit bir örnek olarak müsaade ederseniz zikredeyim... ...komşu komşuya diyor ki... ...ya bakkallarda kapandı... ...tuzunuzdan bir bardak verir misiniz bana... Ya, ...turşu kuracağım hmm. diyor... ...tamam sen bunu bir buçuk bardak verirsin yarın... ...dese bu da faiz... ...evet... Çok basit gibi gözüküyor ama bize işte bunu sildik defterden hocam. Evet. Al bu ki banka faizi gibi bir faiz bu. Evet. Fuku evet. kitaplarının ana konularından biri bu. Evet. Mezepler arasında derin derin konular olarak tartışılmış evet. bu. Ama şu haram değil. Bir bardak tuz aldık. Anne kızına diyor ki yavrum sen onu su bardağıyla götür. Biz çarbağda aldık ya. Akşam dar zamanda yardım etti bize Anne komşu. kızına kızına diyor. 30'u verenin böyle bir beklentisi yok. Bunda sakınca yok. İkram buçuk. Hmm. Geri kalan bölümü evet. ikram. Evet. Mesela bir ton komşu komşuya da bu ikramda bulunsa hiçbir sıkıntı faiz. yok. Pazarlığı yapıldığı ha. zaman bu faiz Başta işte. e, şey yapıldığında yani ben sana şunu veriyorum, sen bana bunu vereceksin. Ha. O evet. faiz. Evet. mesela köylüler açısından önemli bir hmm. konu. Ziraatle hmm. uğraşıyor. Bu sene biz hastamız vardı. işte mahsulümüz yetişmedi. Dolayısıyla tohumluk buğdayı Ayramadık biz. Hmm. Komşu sene gidiyordu ki bu sene benim tohumluk buğdayımı senden alayım diyor. Bana 50 kilo buğday lazım zaten tohumluk olarak. Senden alayım mı? Olur komşu diyor. E, oturuyor işte ofis bunu nasıl veriyor ziraat ofisi? Şu kadar tamam sen bunu 53 kilo verirsin bana diyor. Hmm. Çok güzel tokalaşıyorlar. Allah razı olsun zor zamanımda yetiştim falan diyor. Faiz. Evet. Bildiğimiz evet. banka faizi. Çok iyi niyetle yapılıyor gözükse Hayır. bile. Ama ben evet. zor zamanımda bu komşum kendi tarlasından kısıp bana 50 kilo verdi. Evet. Yavrum sen bunu 60 kilo olarak seneye ver bu komşuya. Bu diyor. ikram. Bu ikram. ikram. Ayrı bir konu. Ama bu ikramı muhakkak yapacak diye beklenti falan onlar Allah ve kalp konusu. Evet. Ha, onu bilemeyiz. Yani şöyle bir şey sanıyorum eee İmam-ı Azam Ebu Hanife'den mi gölgesinden bile borçlunun istifade etmek. etmek. Evet. Bu ayrı bir konu. Evet. Yani ikram kılıklı promosyon mudur nedir bunu bilemiyoruz evet. hocam az bir zaman kaldı bu hani lanet konusunu Tekrar. biraz şey yapalım biz yani biz lanetten kurtarmaya çalışıyoruz yani, işte, e, yani payımıza bir şey düşmesin Maalesef düşecek. Maalesef düşmesin. Nasıl yapalım onu? Nasıl bir hassasiyet gerekiyor? Yani bu nefes alıp verme ölçüsünde bile payımıza bir şey düşmesin. Nasıl bir Evvela toplumsal hocam, Müslüman hassasiyeti? Bakara suresini okurken... Evet. ...orada... ...mukabele dinlemenin ötesine taşı ...bu faizi Kur'an'ın ilk cüzlerine... ...Allah niye koydu? Evet. Bu şuura geleceğiz bir defa. Evet, evet. Bu ümmetin namus kadar... ...riskli bir derdi bu faiz. Evet. Bu şuuru yakalayacağız. Evet. Hoca efendilere... ...52 defa Cuma'da konuştunuz siz Hoca Efendi. Hep mi gül, çiçek, destanlar oldu? Ya bu Kur'an'da başka bir konu yok mu? Evet Hoca Efendi... ...ekonomik bir konu olduğu için anlamıyor olabilir. Evet. Ama... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilm halinden vesaireden alıp faizi bir okuyayım Müslümanlar deyip zihin uyandırsa. Biliyor, mesela ayeti okusa değil mi? Ayeti, ayeti okusun, okusun. Müslüman da gidip bir yerden dersini evet, okusun. Dersini okusun. Yani Ama ben hoca, bu ayeti okuyorum, siz gidin bunun fıkhını öğrenin desin. Şimdi burada müsaade ederseniz bir ayrıntıya girmek istiyorum. Şimdi müftü efendilere ben soruyorum. E, faiz konusunu enine boyuna anlatmanızda kanuni bir sakınca var mı? En az 10 müftü efendiye sordum. Hem de il müftüsüne. Kesinlikle yok hocam. Ama banka ismi verirsen risk bu diyor. E, bu zaten caiz değil. Yani Tabii. Niye banka ismi, niye banka veriyorsun? ismi veriyorsun? Yani Yahudi bankacı da üstüne alan alsın bunu. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini tefsir etmenin, hadis-i şerifleri bu şekilde tefsir etmenin ciddi bir sakıncası bu i̇smi ülkede kanuni yok. kanuni şeyi yok. Dolayısıyla abi. hoca efendiler <gülüyor> bu konunun unutulmasından mesuldürler kıyamet günü. Evet. Bu da hocalarımızın Mesul. kulağına küpe olsun. Yok, <gülüyor> hiçbir cemaatede olsun. Tabii. Yani hep mi ahlak var bu dinde? Hocam, bir hatıramı nakledeyim müsaade ederseniz. Abdülfettah Abu Gutta hocam evet. İstanbul'daydı. Bir grup talebem de hafızı bitirmiş, Arapça okumuşlardı. Ben de onları Riyazu's-Salihin ezberletecektim. Hocayevendi dedim hocam dedim. Bir küçük sorum olacak ben işte böyle böyle çok zeki 5-10 talebem var. riyaz salihin Salih'ini ezberleteceğim onlara. Evet. Ee, bana icazet verin siz. Ben ezberleteyim Hı -hı. diye. Dedi ki zeki mi talebelerin dedi. Bir şeyler sordu. Ben de ona bilgi verdim. Dedi ki çok yanlış yapıyorsun Nurattin dedi. Evet. Riyaz-ı Salih'in ahlak kitabıdır dedi. Evet. Bu din ahlaktan başka muamelatı da olan bir dindir dedi. Evet. Buluğul meram ezberlet dedi. Evet. Bulûl Maram'da hem ahlak var Hadis kitabı Bulûl Maram evet, riyaz hacminde evet. bir kitap Hem muamelat var Muamelatsız alim yetiştirmeyin bu ümmete dedi evet. Allah rahmet eylesin Allah Ben Allah. de hakikaten o talebelerin önüne Bulûl Maram'ı koydum İcazet buna dedim Şimdi hocam 52 haftada Hep mi çiçek, böcek, mübarek, güzel, vatan Yahu yeter Bir de bu, bu faizi de konuşalım evet. Bilhassa köylerde oturan kardeşlerimiz Öşürü unutturdular Müslümanlara evet. Tonlarca mahsul Kalkıyor fakirlik edebiyatı Fakirlik edebiyatı Ama traktör her sene değişiyor evet. Ne biçim fakirlikse bu Köyde gariban fakir İstanbul'da Hanları var adamın Yani evet. öşür kalktı Bu imamların mesuliyeti evet. hocam Ürün, e, Ürünlerin zekatı e, Dinlemiyorsa dinlemesin Evet. Yani bir tonu bulan her mahsulden zekat verilecektir. Evet. Üç aşağı beş yukarı bir ton diyoruz biz bu rakama. Aynı şekilde faiz riski köylerde bankalardan daha fena. Dolayısıyla din adına bulunanlar, yazı yazanlar. Evet. Yani namusumuzu korumayı vazife bildikleri gibi. Bu vatanı koruyalım, böldürmeyelim, vazife bildikleri gibi. Evet. E, aynı şekilde kumarı... Hırsızlığı suç olarak anlattıkları gibi faizde konuşulmalı bu Kur'an konusu. İmam-ı Azam'ın evet. iştahatlarından bir iştahat değil. Evet. Veya evet. filan İmam Gazali'nin nasihatlerinden bir nasihat değil bu. Evet. Bu riski ümmet olarak unuttuğumuz, unutturduğumuz zaman yeni gelen nesil sadece zinayı, hırsızlığı, suç biliyor da faizi hırsızlıktan daha şiddetli bir suç bilmiyorsa... Kim din anlatıyorsa bunun vebalini çekecek kıyamet günü Evet çok önemli İkazlarınız oldu hocam Allah razı olsun ha, ee, cümle İnşallah cümle. programı dinleyenler Bir kere daha e, Uykularını kaçırıp Faiz konusu üzerinde titizlenecekler Diye ümid ediyoruz Allah. Dua ediyoruz e, Ve değerli dinleyiciler Bir İslam'dan hayata Ölçülerin daha sonuna geldik Yeni bir programda buluşmak üzere. Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.